وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sahih Buhari Tevhid Kitabı bu günkü dersimizde İmam Buhari Rahimullah diyor ki Bâb-ı Qavlillahi Teala İmâ خَلَقْتُ بِيَد۪ي Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde iki el sıfatını ispat ediyor bizlere. Demek ki nastın zahirine baktığımız zaman bize anlattığı kadarıyla Allah Azze ve Celle iki eliyle yarattığım nasını kullanıyor. Bu da delalet ediyor ki Allah Azze ve Celle'nin kendi azametine, celaletine yakışır şekilde Hiçbir teşbihe, tevvine gitmek sizin iki tane eli vardır. Diken başka ayetlerde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve kâletu ve kâletil yehûdü Yahudiler dediler ki Allah'ın eli sıkıdır. "Gullet eydihim ve Onlar bunu yüzünden lanete uğradılar, lanet et, uğradılar Bir makalu dediklerinden dolayı bel Allah azze ve celle'nin iki eli de açıktır. Yunfiqu keyfe yasha. Ve Allah dilediği gibi infak edendir. Ve yine Allah azze ve celle ayeti kerimesinde buna kadarullah hakka katiri. O müşrikler Allah azze ve celle'yi gerektiği gibi takdir edemediler, gerektiği gibi yüceltemediler. والارض جميعا قبضته الله ذي يوم القيامه الله عز kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır yani avucunun içerisindedir was-samawati matwiyatum bi-yemini ve Allah azze ve celle bütün gökleri de sağ eliyle toplar diyor. Subhanahu ve taala meshuk. Allah azze ve celle o müşriklerin ortak koştuklarından muhakkak ki beridir. Demek ki bu tür ayetler ve biraz sonra zikredeceğimiz hadiste Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin iki eli olduğunu yapılmıştır. İspat edilmiştir. Ki daha önce biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatından e, ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Bu da zatî sıfatlarından bir tanesidir. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak iki eli olduğunu ne yapmıştır? Bizlere ispatle etmiştir. Bize buna bu şekilde herhangi bir teşbihe veya herhangi bir tebile yoruma gitmeksizin bu şekilde ne yaparız? İman ederiz. Biz böyle söylüyoruz daha önceki dersimizde dediğimiz gibi çünkü Allah kitabında böyle diyor ve Resulü aleyhissalatu da sünnetinde ne yapıyor? Böyle diyor. Demek ki Allah azze ve celle'nin nedir? Hakiki manada iki eli vardır. Hadisi şerifte İmam Bukhari rahimuhullah Enes radiyallahu anhunun hadisinde ki meşhur şefaat hadisidir. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bütün insanları, müminleri bir araya toplar diyor. Ve derler ki bugün bize Rabbimize karşı bir aracı bulalım. Bir şefaatçi bulalım. Ki Allah katında ne yapsın? Bize şefaat etsin diyor. Ki o mevkifi düşünün. Sadece müminler değil. Bütün insanların bir araya getirildiği ve kabirlerinden çırıl çırplak ve sünnetsiz olarak yani ilk yaratıldıkları gibi ne yapacaklar? Tekrar kabirlerinden diriltilecektir diyor. Ve o gün öyle bir şiddetli gün ki herkes nefsim nefsim diyecektir diyor. O gün diyor kişi ne yapacak? Kendi kardeşimden. Ve mihi ve ebi, anasından, babasından. Ve sahibetihi ve beni, kendi hanımından, çocuklarından. Likullim mri'im minhum yevmi izin yugni. Ve o gün ne yapacak? Her insanı kendisi, her insan için kendisini ilgilendiren bir işi olacak. Ayşe anamız diyor, şaşırıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, herkes çırılçıplak meydanda toplanacak. Ey Allah'ın Resulü, Ayşe Hanım'ı soruyor. Peki, kadınlar, erkekler. Yani birbirine bakmazlar mı, utanmazlar mı? Ey Ayşe diyor, o gün emir, o günkü iş bundan çok daha yücedir diyor. Yani herkes kendi derdine düşecek. Hiç kimse neyin ne olduğunu ne yapmayacak farkına varamayacaktır diyor. O gün annesi babasından, baba avuldan, çocuklardan, eşten, çocuklardan herkes birbirinden kaçacak. Ve herkes ne yapacak? Kendi derdine düşecek. Ve güneş bir mızrak doyu yaklaştırılacak ve herkes kendi günahı nispetinde ne yapılacak? Tere boğulacak diyor. İşte böyle bir meydanda, böyle bir durumda müminler diyecekler ki bizi bu durumdan kurtarması için bir şefaatçi, Allah'a karşı bir aracı bulmamız lazım. Ve ne yapıyorlar? Hatta bizim bu içimizde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bizi kurtarsın. Allah'a karşı bir aracı, bir şefaatçi. Ve Adem aleyhisselama gelirler diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve derler ki, ey Adem insanların ne halde olduklarını, nasıl bir sıkıntı içerisinde olduğunu görmez misin? خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِّهِ Allah diyor seni eliyle yarattı. وَاَسْجَدَ لَكَ مَنَا اِكَتَهُ Ve ne yaptı? Eliyle yarattıktan sonra melekleri sana secde ettirdi ve Allameke esmea kulle şey ve Allah Azze ve Celle sana her şeyin ismini öğretti iş ve ila Rabbina. Öyleyse bize Rabbinin katında bizim için şefaatçi ol. Hatta şu içinde bulunduğumuz sıkıntıdan Rabbimiz bizi kurtarsın derler diyor. Ve Adem Aleyhisselam o insanların isteğine karşı der ki do not. ben sizin bu istediğiniz şefaate ehil değilim. Ben bunu başaramam. Der diyor ve daha önceki yapmış olduğu hatasını onlara zikreder. Yani benim dünyadayken bu yapmış olduğum hatadan dolayı ben Bugün şefaat edemem diyor. Fakat siz Nuh Aleyhisselam'a gidin. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne gönderdiği ilk Rasuldür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Feya'tûne Nuh'an Ve insanlar Nuh Aleyhisselam'a gelirler. Ve derler ki gene aynı sözü söylerler. Ondan Allah Azze ve Celle'ye karşı kendilerine aracı olmalarını şefaat etmelerini isterler. Nuh Aleyhisselam da tıpkı Adem Aleyhisselam'ın dediği gibi ben buna ehil değilim der diyor. Ve daha sonra dünyadayken yapmış olduğu hatasını zikreder diyor. Fakat siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Çünkü o Halilur Rahman'dır. Rahman'ın Halilidir, dostudur. Çünkü Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a Halil'im, dostum diyor. Feye'tune <gülüyor> İbrahim ve İbrahim'e gelirler. İbrahim Aleyhisselam da tıpkı daha önceki peygamber kardeşleri Adem ve Nuh Aleyhisselam gibi ben buna ehil değilim der diyor. Ve daha önce dünyadayken yapmış olduğu hatasını diyor. Fakat siz Musa Aleyhisselam'a gidin. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin kendisine Tevrat'ı verdiği ve onunla konuştuğu bir peygamberdir diyor. Musa aleyhisselama gelirler insanlar. Ve Musa aleyhisselam da daha önceki Adem, Nuh ve İbrahim aleyhisselam gibi ben buna ehil değilim der diyor. Ve onlara da dünyadayken yapmış olduğu hatalarını zikreder diyor. Fakat siz İsa aleyhisselama gelin diyor. Çünkü o Allah'ın kelimesi ve ruhudur diyor. İnsanlar bu içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kendilerini rahatlatacak, kurtaracak insan aramaya devam ederler ve İsa Aleyhisselam'a gelirler diyor. Ve İsa Aleyhisselam da tıpkı onların dediği gibi ben buna ehil değilim der diyor. Fakat siz Muhammed'e gidin diyor. O Allah Azze ve Celle'nin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışladığı kuludur diyor. Ve insanlar kendilerine Allah katında şefaat etmesi ve içinde bulundukları o kıyamet sahnesinde içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarması için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelirler. Ve Allah Resulü sözüne devam eder. Ben de giderim diyor. Ben Rabbimin katına girmek için izin isterim ve bana, girme, bana izin verilir diyor. Ben Rabbimi gördüğüm zaman hemen secdeye kapılırım, kapanırım diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve o şekilde Allah'ın dilediği kadar secdede kalırım diyor. Sonra bana denir ki, Efendim Muhammed, ey Muhammed, kaldır kafanı secdeden. Söyle diyor, sözün dinlenecek. İste istediğin verilecek şefaat et sana şefaat izni verilecek diyor. Daha sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben diyor Rabbimin bana öğrettiği kadarıyla ona hamd ederim. Sonra şefaat ederim diyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği veya belirlediği yani şu şu diye veya belli grup insanlara ne yaparım Onlara diyor cennete girmeleri için şefaat ederim diyor. Sonra tekrar geri dönerim. Rabbimi gördüğümde hemen tekrar secdeye kapanırım. Ve Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar o secde yerinde kalırım diyor. Sonra bana denil ki irfa' Muhammed ey Muhammed kaldır kafanı secdede. Söyle sözün dinlenecek, iste istediğin verilecek ve şefaat et ne yapılacak? Şefaatim kabul edilecektir. Ben de Rabbimin bana öğrettiği kadarıyla Rabbime hamd ederim diyor. Sonra şefaat ederim. Sonra bana şefaat etmem için belli bir insan ne yapılır? Müminler bana gösterilir. Yani sen ne yapacaksın? Şu insanlara şefaat edeceksin denir diyor. Ve ondan sonra da ne yapılır? O insanlar cennete gezdirilir diyor. Sonra ben tekrar geri dönerim. Rabbimi tekrar gördüğümde tekrar hemen secdeye kapanırım. Ve Allah azze ve celle'nin dilediği kadar ben o secde yeri mahallinde kalırım diyor. Sonra irfa Muhammed, ey Muhammed, kafanı kaldır." denir bana diyor. Söyle, sözün dinlenir. iste, istediğin verilir. Şefaat et, şefaatim kabul edilir." denir diyor. Ben de tekrar bana Rabbimin öğrettiği kadarıyla, öğrettiği hamd ile hamd ederim. Sonra şefaat ederim ki bana ne yapılır? Şefaat edeceğim insanlar belirlenir. Ve onlar da ne yapılır? Allah'ın izniyle cennete girdirilir. Sonra geri dönerim ve derim ki Ya Rabbi men Ya Rabbi ancak diyor Cennet, e, cehennemde Kur'an'ın hapsettiği kimselerden ve ebediyen cehennemde kalmaları gerekenlerden başka kimse kalmaz diyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sözüne devam ediyor. Bu buyuruyor ki ve diyor kalbinde arpa tanesi kadar hayırdan bir şey olup da la ilahe illallah diyen kimse Cehennemden çıkartılır diyor. Sonra cehennemden buğday tanesi kadar kalbinde hayırdan bir şey olup da la ilahe illallah diyen cehennemden çıkartılır. Sonra da diyor bir e, zerre yani e, yok mısır mısır tanesi kadar diyor. Kalbinde eee İman olup hayırdan bir şey olup da La ilaha illallah diyen cehennemden çıkartılır diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Allah Azze ve Celle bizlere Muhammed aleyhisselatu vesselamın şefaatine masar olan kullarından eyletin ki bu bildiğiniz üzere meşhur şefaat hadisidir uzun bir hadis ki İmam Bukhari rahimullah e, sahihinde birçok yerde bunu ne yapmıştır? E, zikretmiştir. Ki Burada zikretmesinin sebebi de <gülüyor> Allah Azze ve Celle seni eliyle yarattı kelimesidir. Şahit olan nedir? Burasıdır. Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını ispat etmek için e, getirilmiştir. Ki günümüzde Birçok insan bunu kudret olarak e, almıştır ki bu tamamen e, yanlıştır ki Allah Azze ve Celle bütün insanları kudretiyle e, yaratmıştır. Bu sadece Adem Aleyhisselam'a hususi özel bir şey değildir ki Tevhile'li bunu böyle söylemişlerdir. Bu nedir? Hakiki olarak Allah Azze ve Celle'nin nedir? Eli vardır, iki eli vardır daha, e, daha önce sohbeti bizim başında dediğimiz gibi. Allah Resulü diyor ki müminler kıyamet günü ne yapılır? Allah Azze ve Celle onları toplayacaktır. Yani kıyamet gününe bu da ne vardır? İşaret vardır. Ve insanlar ne yapacaklardır? İçinde bulundukları o zor durumdan kurtulabilmek için ne yapacaklar kendilerine bir şefaatçi ararlar ki ne yapsınlar içinde bulundukları durumdan kendilerini kurtarsınlar ki bu insanların o mevkifte, o durumda insan Allahı Azze ve Celle'nin insanların içine verdiği bir nedir bir ilham ki bununla ne yapmıştır? Gitsinler işte o peygamberlere ki hepsi de ulul azim peygamberlerdir. Ne yapsınlar? Kendilerine bir aracı bir şefakçi bulsunlar. Ki hadiste de geldiği gibi sırasıyla ne yapmışlardır? Ulul azim peygamberlerini hep sırasıyla ziyaret etmişlerdir. Ki içlerinde bulundukları ne yapsın? Durumdan, sıkıntıdan kendilerini kurtarsınlar. Şimdi sırasıyla ne yapıyorlar? Peygamberleri ziyaret ediyorlar kendilerine şefaat etmeleri için. Ve hepsi de hadiste geldiği üzere ne yapıyor? Bir özür beyan ediyor. Yani biz buna ehil değiliz. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bizim dünyada yaptığımız hatalarımızdan dolayı ne yaptı? Bu şefaat askını bu muhakkı ne yaptı? Bizim elimizden aldı, biz buna ehil değiliz diye ne yaptılar? Özür beyan ettiler. Adem Aleyhisselam'a geldiler. Adem Aleyhisselam ne yaptı? O Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı ağaçtaki meyveden yemesinden dolayı hatasını söyledi. Ve e, Nuh Aleyhisselam'a geldiğinde ne dedi? Ben kavmime beddua ettim. Onlar da ne yaptı? Suda boğuldu. Ki ben Allah'tan ilmim olmayan bir şey istedim. İbrahim Aleyhisselam'a gelindiğinde ne dedi? İbrahim Aleyhisselam'ın üç tane yalan söylemesi. Ki onların üçü de ne olmuştur? Allah yolunda söylenenler yalandır. Kendi nefsi için söylenmiş bir söz nedir? Değildir. Ki bir tanesi nedir? Bel fe'alehu kebiruhum hâde. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam putlarla dolu bir söz. Meydan, e, mekanda yaşıyordu. Ki babası neydi Azar Put yapıcısıydı. Kendi elleyle putları yapar ve onu insanlara satardı. Put satıcısıydı. Yapıp satıyordu. Ki bir gün İbrahim aleyhisselam bütün insanlar bayram yerine gittikleri zaman ne yaptı? Bütün putları kırdı ve kırdığı aleti de ne yaptı? En büyüklerinin omzuna astı. Ve insanlar gelip dehşetle bunu kimdi yaptı diye sorduklarında İbrahim Aleyhisselam ne dedi? İşte en büyükleri var ya, işte bütün onları bu kırdı diyerek ne yaptı? Yalan söyledi. İkincisi insanlar oraya çıkacağı zaman inni sakiyim ben hastayım diyerek ne yapması? Yalan söylemesi. Bir de İbrahim Aleyhisselam hanımıyla eşiyle beraber zalim bir hükümdarın olduğu bir bölgede bölgeye gidiyor. Ve oradaki insan e, hanımını gördüğünde bu kimdir diye sorulduğunda o benim İslam'da kardeşimdir. Yani bu benim kardeşimdir. Yani İslam'da kardeşimdir diyerek nedir? Yalan söylemesi. Çünkü o benim hanımımdır deseydi o zalim hükümden ne yapacaktı? Hanımını elinden alacaktı. Ki bunlarda nedir? Sırf Allah yolunda söylenilmiş üç tane yalandır. Hadiste Geldiği üzere. Ve Musa aleyhisselam hakkı olmadığı halde ne yapıyor? Bir nefsi katlediyor, öldürüyor. Ki bu hadiste İsa aleyhisselama ait herhangi bir günah ne yapılmıyor? Zikredilmiyor. Ki Bu da hepsi nedir? Ee, bütün peygamberler bu peygamberler ne diyorlar? Biz buna ehil değiliz. Fakat siz ne yapın? Muhammed Aleyhisselam'a gelin ki Allah Azze ve Celle onun gelmiş ve geçmiş günahlarını ne yapmıştır? Bağışlamıştır diyerek hepsi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlar? Kararet <gülüyor> ediyorlar. Bu da kardeşlerim peygamberlerin günah işleyebileceğini gösteren delillerden bir tanesi. Ki burada zikredilenler peygamberlerin en üstünleri ulul azim dediğimiz peygamberler yani kavimleriyle gerçekten çok büyük bir mücadeleye girmiş kimseler ulul azim peygamberler ki peygamberlerin nedir? en üstünleridir fakat burada anlaşılması gereken peygamberler kendilerine getirilen tebliğde, vahide nedir? masumdurlar ama insanlık yönleri olarak nedir? fiil olarak bazı hata ve unutkanlık ne olmuştur? Kendilerinde vuku bulmuştur. Bu da nedir? E, fakat işledikleri günahlar da onların değerlerini düşüren veya e, insanların gözlerinde değerini düşüren e, nedir? Bir günah veya hani derler ya suç e, yüz kızartıcı bir günah da nedir? onlardan sudur. Olmamıştır. Fakat insan olmaları hasebiyle bazı ufak hatalarda ve unutma sebebiyle ne yapmışlardır? Bazı hatalarda vuku bulmuşlardır. Ama peygamberler kendilerine gelen vahide insanlara tebliğ ederken kesinlikle nedir? Masumdurlar. Fakat küçük günahlar bu burada geldiği gibi, hadiste geldiği gibi ne yapmıştır? Kendilerinden vuku bulmuştur. insan olmaları sebebi ile. Ki burada anlaşılması gereken bir husus var ki kardeşlerim bir önce dediğimiz gibi onlar her ne kadar ulul azim peygamberler, peygamberlerin en üstünleri olduğu halde ne yapmışlardır? Böyle bir şeye kendilerinin ehil olmadıklarını söylemişlerdir. Ama bugün insanlar maalesef kabirde yatan insanlardan ne yapmışlardır gidip şefaat dileme cüretinde bulunabilmişlerdir. Yani düşünün insanlar evet. o ünül Azin peygamberlerden dahi talep ettiklerinde bu taleplerine şey bulamazken cevap. E, cevap bulamazken insanlar ne yapıyorlar bugün kabirden gidip orada yatan insandan rahatlıkla ne yapabiliyorlar maalesef şefaat isteyebiliyorlar veya herhangi bir hadetlerinin Gidermelerini ne yapıyorlar? İstiyorlar. Ki hepsi de ulul azim peygamberleri ben sizler için şefaat etmeye muktedir değilim, güç yetiremem diye ne yapıyorlar? Müminleri oradaki insanları geri çevirmek zorunda kalıyorlar. Daha sonra Allah Resulü diyor ki ben diyor Bunlar geldiği zaman, insanlar geldiği zaman kendinden şefaat istemek için giderim. Rabbimin diyor katına girmek için izin isterim ve bana da izin verilir diyor. Bu da gösteriyor ki bu nedir? Belli yani özel bir mekan. Ki orada ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rabbisini görüyor. Daha sonra ben e, ne yaparım? oraya izin isterim ki bu da gösteriyor ki orası özel bir mekandı ki orada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Rabbisini Allah Azze ve Celle'yi görüyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, fe izâ ra'aytu Rabbi, ben Rabbimi gördüğüm zaman hemen diyor secdeye kapanırım diyor. Ki bu da ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o bölgede, o mağdifte, o yerde Rabbisi Azze ve Celle'ye beyan ne yapıyor? Ee, görüyor. Sonra diyor Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar ben ne yaparım? Secdede kalırım diyor. Sonra bana ey Muhammed başını kaldır. Söyle sözün dinlenecek. İste istediğin verilecek. Şefaat et. Muhakkak sana şefaat hakkı verilecektir. Diye ne yapıyor? Allah Azze ona nida ediliyor. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Secdede uzun bir dönem kalıyor. Uzunca ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye secde ediyor. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor. Allah Azze ve Celle'yi gerektiği gibi sena ediyor. Onu gerektiği gibi övüyor. Ona hamd ediyor. Ta ki Allah Azze ve Celle ona başını secdeden kaldırmasını emredene kadar da ne yapmıyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başını secdeden kaldırmıyor sonra ona secdeden başını kaldırması için yani ondan ne istiyorsa Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor biliyor Allah çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam belli bir gaye için gelmiş ve Allah da onu biliyor ve kaldır ey Muhammed başını yerden söyle sizin dinlenecek İste istediğin verilecek şefaat et şefaatın kabul edilecektir buyurarak ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselama isteninin verileceğini ne yapıyor? Burada söylüyor. Sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben diyor Rabbime bana öğrettiği kadarıyla hamd ederim diyor. Ki bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin daha önce geçtiği üzere dersimizde sadece 99 tane isminin olmadığı, yani isminin bundan çok daha fazla olduğunu gösteren delillerinden bir tanesi de bu hadisi şeriftir kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle bazı isimlerini ne yapıyor? Sadece bazı peygamberlerine öğretebiliyor. Veya bazı kitaplarında indiriyor bazılarında indiriyor, indirmiyor veya bazılarında nedir? Sadece kendi katında gizliyor. Kimseye öğretmiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da burada bana öğrettiği kadarıyla diyor ben Allah Azze ve Celle'ye halk ve senada bulunurum diyor. Sonra ben şefaat ederim ki bana şefaat edilmem için belli bir grup insan gösterilir diyor. Ve ondan sonra da onlar ne yapılır? Cennete girdirilir. Yani şefaat etmesi için belli insanlar gösterilir Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a. Yani işte şuradaki grup insana ne yapacaksın? Şefaat edeceksin. Demek ki burada apaçık bir delildir ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dilediğine değil. Allah'ın izin verdiği kimseye şefaat edecektir. O yüzden bizler şefaat Ya Resulallah sözünün ne kadar yanlış bir söz olduğunu anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evet şefaat hakkı vardır. Kendisine şefaat hakkı verilmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak ve ancak <gülüyor> dilediğine değil Allah Azze ve Celle kime izin verdiyse ne yapacaktır? Ancak ona şefaat edilecektir. O yüzden şefaat adısında geldiği üzere belli muayyen kişiler gösterilecek. Ey Muhammed sen şu gruba şefaat edeceksin. Şu gruba şefaat edeceksin. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapacak? Ancak o kişilere kendi dilediğine değil, Allah'ın izin verdiği kimselere ne yapacaktır? Ancak o kimselere şefaat edebilecektir. Ki bu noktada ne yapmak gerekir? Çok iyi dikkat etmek e, gerekir kardeşlerim. İnce bir detay var. Evet. Daha sonra belli grup müminlere, insanlara cennete girmek için şefaat edildikten sonra ve onlar cennete girdikten sonra der ki ben derim ki diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ey Allah Resulü cehennemde ancak Kur'an'ın hapsettiği ve bir de kendilerine ebedi cehenneme girmeleri gereken cehennemde olmaları gereken kimseden başka kimse kalmadı derim diyor yani bu ne demektir ki tevhid ehlinden olup da günahkar kimseler nedir cehenneme gireceklerdir sonra da Allah azze ve celle'nin izin verdikleri şefaat, şefaat hakkıyla nedir onlar da şefaat vasıtasıyla cehennemden çıkacaklardır bir grup insanlar kalıyor yani tevhid ehlinden olup günahkar kimseler cehenneme girecektir. Ama kafirler, müşrikler gibi nedir? Cehennemde ebedi değillerdir. Ki bunlar nedir? Şefaat vasıtasıyla cehennemden çıkacaklardır. Bir de bazı kimseler kalacaktır ki kafirler, müşrikler gibi. Onlar da artık nedir? Cehennemde ebedi olarak kalacak. Sonra cehennemden diyor, kalbinde e, arpa, buğday ve zerre miktarı kadar veya mısır tanesi kadar hayırdan bir şey olup da la ilahe illallah diyen ne yapacaktır? Cehennemden çıkarılacaktır, çıkacaktır diyor. Demek ki kardeşlerim, bu da işaret ediyor ki, delildir ki, sadece la ilaha illallah sözü fayda vermiyor. Ancak nedir? Kalpte imandan bir şey olması gerekiyor. Yani bir buğday tanesi de olsa, kadar da olsa, bir arpa tanesi, bir mısır tanesi kadar da olsa ne yapacak? Kalpte imandan bir şey olacak. Ki ondan sonra la ilahe illallah demişse nedir? O zaman kendisine o fayda verecek. Ama kalbinde bu kadar dahi bir şey yoksa hayırdan yani imandan o söz kendisine mücerret olarak tek başına ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. O zaman ne diyoruz? Eğer hayırdan yani imandan kalbinde bir parça varsa ve la ilahe illallah da demişse o zaman ne yapılacak? O kimse de cehennemden çıkartılacak. Ama evet imandan bir şey yoksa sadece la ilahe illallah sözü de ne yapmayacak? Kendisine fayda vermeyecektir. Muhakkak kalpte evet. imandan bir şey olmak evet. gerekmektedir. Yine bu hadiste insanların kalplerindeki imanın farklı oldu. Yani kimisinde fazla, kimisinde az şeklinde olabileceğine delillerden bir tanesidir ki yine bu da müminlerden büyük günah sahibi olup da cehenneme cehenneme gireceklerin olacağını ve sonra da onların cehennemden çıkarılacağını nedir bir delil vardır en iyisini bilen Allah'tır. Allah Azze ve Celle bizi Merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Yarın o öyle bir mevkide kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna toplandığımızda Muhammed aleyhisselatü vesselamın şefati ile Allah'ın bizi cennetine girdirdi kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ın seni sevdiğiyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameni sevmeyi bizlere nasip eyle ya rabbim. Subhanakallahü bihamdik ilahe illa ve etûbü en elhamdülillahi Rabbi Amin.